Mehves Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese günaydınlar. Günaydın herkese. Serkan Ocak ben. <gülüyor> Hoş geldiniz <gülüyor> bir <Serkan>. aradan sonra. <gülüyor> evet, e, Pelin onun. Cengiz ile birlikte eee Süzüt'üdayız nihayet. Evet. Özlemiştik. İyi oldu. Ee, şimdi bugün yine programımızda e, Türkiye'nin en büyük çevre davalarından, Türkiye'nin en uzun e, soluklu çevre mücadelelerinden birini konuşuyor olacağız yine. Cerrah Tepe'yi konuşacağız. Son günlerde yine Cerrah Tepe hareketli hem hukuki anlamda hem e, eylemler, e, protestolar, mücadele anlamında e, diyelim. E, şimdi telefon hattımızda Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karahan var. Neşe Hanım hattımızda sanıyorum. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın, iyi günler. Ee, i̇yi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi dediğim gibi çok fazla detayına girmedim ama... Son günlerde alınmış aşağı yukarı 20 gün önce bir hukuki bir karar var. E, o hukuki karar neydi? Bir isterseniz onunla başlayalım bu e, Danıştay'ın kararıyla ilgili. E, arkasından da son günlerde yine Cerattepe Tepe çok hareketli. Neler oluyor, neler bitiyor? Onları bir sizden dinleyelim. Tabii. E, Danıştay'ın kararını epey zamandır bekliyorduk biliyorsunuz. Evet. E, ama e, yani çok uzun süredir bir ses seda çıkmadı. En son e, Danıştay daha önce kendi verdiği kararları hiçe sayarak Çet'i yani, onayladı. Hiçbir hı hı. gerekçe göstermeden Çet'i onayladı. E, daha önce 2008-2009'un başında e, aynı Danıştay iki ruhsatı yani zaten Cerattepe ve Genya ruhsatıdır bizim esasında maden ruhsatı evet. üstündeki e, Cerat Tepe 250 hektardır 4156 hektarda Genya da ruhsatıdır ama şu an zaten tek ruhsatı indirdiler o zaman iki ruhsatı olduğu için iki ruhsatı burada madencilik yapılamaz diye iptal etti Danıştay hı hı. aynı Danıştay 2015'te yine bu şirketin bu en son şirketin yaptığı çeti çeti Davasını yani açmış Rize İdare Mahkemesi'ni açtığımız çeti aynı danıştay Rize İdare Mahkemesi zaten çok gerekçeli bir iptal kararı vermişti. Ee, orada madencilik olursa şehir yaşam alanı olmaktan çıkar, korunan alanlar tehlikeye girer diye bir iptal kararı vermişti. Ee, bu kararı da danıştay 2015'te onadı aynı şekilde onadı yani o gerekçelerle onadı ama yine aynı danıştay. Ee, şirket 2009'da 7 sayılı bir genelgeyle bakın bir yasa bir şey demiyoruz bir genelgeye dayanarak yeni bir chat hmm. aldı ee, ve bunun e, hakimler Rizeydar Mahkemesi'nin hakimleri sürüldü ve ondan sonra da e, işte e, Şubat şeyde pardon Eylül'deki en son işte Rizeydar Mahkemesi'ndeki görülen davada hatta reddi hakim yapıldı ama o reddi hmm. hakimde kabul etmediler ve ertesi gün hazırlamış oldukları kararı çeti onayladılar evet. ama şimdi bu danıştay bu çeti aylarca bekletti e, şimdi danıştayda hiçbir gerekçi olmadan tek bir e, satırla tek bir kelimeyle ricadar mahkemesinin Çetin'i onayladı. Evet burada herhalde bu bilirkişi heyetinin hazırladığı keşif e, raporunun da e, herhalde bu süreçte etkisi var. Gerçi tabii o hal sürecinde tekrardan e, gündeme Hı -hı. getirilip e, kabul edilmiş olmasının da bir önemi var ama evet. e, yani belki biraz bu bilirkişi raporundan da e, bahsetmek lazım değil mi? E, bilirkişi raporunun sonuç ve kanaati olmayan bir bilirkişi raporuydu. Evet. Yani şirketin çetinden alıntılar yapılmış büyük bölüm şirketin çetinden alıntılar yapılmış şirketin hazırlattığı çetten alıntılar yapılarak yapılmış bir şeydi bir bilir kişi raporuydu. Evet. Hakikaten sonuç ve kanıtı olmayan bir bilir kişi raporunu ilk defa gördük. Buna da zaten avukat arkadaşlarımız Rizli Eder mahkemesinde dile getirdiler, onu kabul edilemeyeceğin dile getirdiler. Ama ne yazık ki. Onu öylece kabul ettiler. Hı hı. E, Neşe Hanım ee, orada çok komik he. ifadeler de vardı. Yani oradaki e, flora evet. taşınabileceği, endemik türleri evet. taşınıp başka evet, bir yere evet, aktarılabileceği evet, gibi. Lütfen birkaç tane örnek verebilir misiniz? Yani bu abeste iştiharlık Yani evet Nelerdir? endemik türlerin bir üst koda taşınabileceğini yazıyorlardı. İşte yabani hayatın gürültüye alışacağını umuyoruz <gülüyor> diyorlardı. E, aslında teleferikle e, bunun üçte biri taşınabiliyor ama olabilir diyorlardı. Hı hı. Yani telifekle taşıyacağız işte kapalı işletme yapacağız hikayesiyle insanları halkı kandırmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Evet. Esasında bir adım sonrası zaten açık işletmeye geçmek zorundalar. Hı hı hı. Ee, bütün projeler yani ilk şirketten bugüne kadar bu üçüncü şirket biliyorsunuz hı hı. projeler hiç değişmedi. Ee, i̇lk önce zaten açık işletmeyle başvuruyorlar halk tepki gösterince yok sadece kapalı işletme yapacağız gibi bir savla geliyorlar ama esasında en alttaki rezervi kapalı tünelle girmek zorundalar ama e, üstteki altın bakır ve diğer rezervde açık işletme yapacaklarını zaten ifade ediyorlar hepsi bunlar da aynı şekilde geldiler zaten girdiler. Hı hı. İşte şu an zaten gerçi bütün henüz açık işletme dosyaları hazır ama <gülüyor> sadece şu, anda, şu ana kadar hep kapalı kapalı işletme için dava açıldı Çünkü onu ancak sürebildiler evet. Ne yazık ki öyle uyduruk chatlerle bilimden uzak bilim insanlarıyla bu işi götürmeye çalışıyorlar ama gerçek bilim insanlarının yazdığı raporlar, e, mahkeme kararları, e, onların verdiği bilirkişi raporları net ve açık, gerekçeli. Gerçekten bilime dayanan gerekçeli e, raporları var. E, Ertin Orman Fakültesi'nin 2006 yılında bizim isteğimizin de dışında. Fakülte görüşü olarak yayınladıkları 23 hocanın imzasıyla topluca yayınladıkları rapor var. Yani evet. en önemlisi. Ya bunun Belki altını, altını çizelim evet. bence. Yani Hı -hı. zaten yani <gülüyor> karşı argüman olarak hani bilir kişi raporu deniliyor ama siz oradaki bu uzun yıllar süren mücadelenizde zaten. Bu işin en aklesin, en bilinme dayalı bir mücadele verdiğinizde biz Kesinlikle. çok iyi biliyoruz. Lütfen onu biraz <gülüyor> daha açın. Yani hangi üniversiteden, hangi hocalarla e, çalışıyorsunuz? Zaten yani buradaki bir mücadele şey değil. Oradaki köylülerin, e, yerli halkın yaptığı bir mücadele değil. Bunun yanında çok bilimsel argümanlarla orayı savunuyorsunuz. Kesinlikle. Zaten en başından beri, yani 95 yılında Yeşil Artin Derneği kurulur kurulmaz ilk yaptığı iş bilim insanlarını davet etmek oldu. Ya yani bütün siyasi partilerle STK'larla bir araya gelip ilk önce e, değişik üniversitelerden, işte itiden, otiden, e, işte katiden gibi Hı -hı. değişik üniversitelerden, işte toprakçı, madenci, işte yani hayvan bilimci, bitkici vesaire bütün bu bilim insanların davet ederek ilk yapılan işlem zaten burada bir bilimsel bir veri almak hakikaten nedir yaptığımız doğru bir karşı karşı çıkış mıdır ha, bu e, buradaki madencilik artun üzerinde yapılacak madencilik ülkemizi zengin edecek olabilir mi diye ilk önce zaten bilimsel verilerle yaklaştık hiç kimse bugüne kadar e, kendi kafasından e, uydurarak bir şey söyleme hakkına sahip olmadı öyle bir şey de yapmadık zaten evet. bilimsel verilerle hep bugüne kadar e, Anlatmaya çalıştık bilim insanlarını davet ettik onlardan öğrendiklerimizle yola çıkarak hareket ettik davalarımızı da onlara dayanarak açtık tabii ki ee, yoksa biz burayı istemiyoruz sadece bizim istemiyoruz dememizle bir şey olmuyor. Şimdi son, Mutlaka durumu... bilimsel alt, alt verisi olması lazım. Evet. Son Hı -hı. durumu soracağım ama ondan önce bir şey sormak istiyorum yani bir genel değerlendirme gibi aslında. Ee, yani uzun süre 95'ten beri süren bir mücadele. Türkiye'nin en büyük çevre daha katılımcı sayısı açısından Türkiye'nin en büyük çevre Hı -hı. davası oldu. Ee, kamuoyuna çok yansıdı. Olaylar çıktı, çatışmalar çıktı. Başbakanlık Hı -hı. seviyesinde görüşmeler yapıldı. Ee, biz şimdi bu mikrofonlardan sürekli böyle büyük çevre olaylarını konuşuyoruz. Hep nükleeri konuşurken e, şunu ben özellikle dillendiriyorum. Nükleer sadece bir enerji olayı değil bir siyasi olaydır. Yani dünyada bir Aha. güç olmak aktör olmak açısından e, verilen hükümet adına verilen bir başka bir boyutu da var. Devletin başka bir e, burada bir erk mücadelesi de var. Cerat Tepede ne var? Yani neden bu kadar direniliyor? Üç tane proje değişti, mahkeme kararları, oradan hakimler e, bu işi olmaz sürülüyor, der, hakimler evet, sürülüyor. Evet, Bilir evet. kişiler özellikle seçiliyor. Yani abesle iştigal, e, bilimsel olmayan dayanaklar. Asıl neden nedir? Var mıdır bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir neden var mıdır? Yani çok mu değerli çıkınca eee gayri safi kalk hasıl kalkınacak, bu, kalk, kalkınacak evet, bu kadar. Evet. Bu kadar önemli mi? 30 yıldır bir mücadele sürüyor. Maalesef Ülkeye beş kuruş faydası yok. İşin yani acı taraflarından biri de o. Biz tabii bizim daha çok yaşamımız açısından daha çok baktık en başından ama daha sonra baktık ki yüzde iki devlet payı var. Bu otuz kişiden fazla çalıştırdıkları zaman zaten otomatikman yüzde bir iade ediliyor. Ve bir sürü diğer iadelerle beraber üstüne para veriyoruz. Gelin bizim doğal alanlarımızı talan edin, yok edin. Yeraltı zenginlikleri de bizim zenginliklerimiz. Ülkemizin zenginliği. Onu da alın götürün. Birilerinin cepine giriyor. Bakın kapalı işletmede kendi çetlerinde beyan ettikleri istihdam diyorlar. Sadece 180 kişi. Kendi çetlerinde yazdıkları rakam. Açık işletmeye geçince de 33 kişi. Çalıştırdık. Yani istihdam edecekleri bu. Yani ülke ekonomisine hakikaten bütün ülkeyi kalkındıracak bir şey varsa tamam diyelim ki artını feda edelim. Evet. Ama öyle bir şey yok, söz konusu bile değil. Ya yani mümkün de değil. Bunu, hı hı. bunu zaten e, maden yasası çok açık, çok açık fenet. Biz de daha sonra zaten bunları da yine gelen işte bu konuyla ilgili uzmanlardan, bilim insanlarından öğrendik. Hı. Şimdi tabii bu. Bunu... Yani hı hı. ama halbuki <gülüyor> yerin üstü, ya yani zaten o alan, Cerrah Tepe özellikle e, hatila Milli Parkı'nın sınırlar içerisinde olması gereken bir alan. Çok kıymetli alanlardan biri. Bunu dediğim gibi Artin Orman Fakültesi'nin de buna ilişkin kendilerinin hazırladığı raporları var. Zaten çok önemli alanlardan biri. Ve Hatila'da şu anda arıcılığa ilişkin önemli yatırımlar var. Bunun dışında yüzlerce tıbbi ve aromatik bitkimiz var yani yapılabilecek o kadar çok şey var ki aynı zamanda kuş, yırtıcı kuş göç yolu orası aynı zamanda yabani hayat açısından da çok zengin bir yer ve yabanların alanları gittikçe daralıyor. Evet. Peki bu son günlerde Danıştay'ın bu madencilik yapılabilir kararının hemen ardından da zaten şirket madencilik faaliyetlerine hemen başladı. Ve aslında bir takım krizler de daha başlar başlamaz kendini gösterdi değil mi sanıyorum? Sularda bir evet, kirlilik evet. tespiti oldu bugünlerde medyaya da yansıdı. Nedir hemen yani bu Danıştay kararının ardından herhalde zaten onlarda bekliyorlar. Ve e, girip sahaya çalışmaya mı başladılar? Şöyle diyeyim zaten çalışmaya başlamışlardı. Zardı, Daha doğrusu bizim evet. Şubat ayında burada aşırı güçle yani devletin 7 tane diğer şehrin güvenlik gücünü de bize yığarak Bizim ilçelerimizin güvenlik gücünü de arttığına yığarak Hı -hı. biliyorsunuz e, Biz 245 günden fazla orada nöbet tuttuk 24 evet. saat ama bu nöbet, nöbeti aşırı devlet gücüyle e, kırarak geçtiler. Hı -hı. Biz zaten bunların olacağını bildiğimiz için Orada nöbet tutuyorduk. Bütün evet. bunları başımıza geleceğini bildiğimiz için nöbet tutuyorduk. Ee, bu Daha sonra bizi işte Sayın Davutoğlu kabul etti biliyorsunuz. Biz Hı -hı. hani televizyon konuşmasına dayanarak bunlara katan çok yanlış anlatılmış. Biz bir gidip dinle anlatsak acaba diye düşündük. O da kabul etti. Gittik görüştük. Hatta buradaki işte diğer siyasi partili başkanları e, vesaire bilim, bilim insanla da götürmüştük. Anlatıldı, dinledi. İşte tamam şirket oraya çıktı ama Mahkemeler sonuçlanıncaya kadar bir şey yapmayacaklar dedi. Evet. Bu bir devlet sözü yani bu kişisel bir söz değil. Hı hı. Biz bir başbakanla görüştük bir devletin temsilcisi devlet devamlıdır. Evet. Ama ne yazık ki başbakanın sözü havada kaldı biliyorsunuz. Hı hı. E, şirket orada güvenlik gücü gözetiminde orada hala güvenlik gücü bekliyor bakın hı. hala. Güvenlik gücü nöbet bekliyor. Bizim beklediğimiz ya da şimdi devletin güvenlik gücü bir şirkette mi bekliyor. bekliyor? Jandarma mı bekliyor? Evet, evet, biz bunu defalarca dile getirdik. Yani devletin halkın güvenlik gücü bir şirketin emrinde Hı -hı. hala orada bekliyor. Yani yani anlaşılması güç bir şey gerçekten. Evet. Ee, ve o şirket orada. Ee, ufak tefek yavaştan başladılar. Ee, biraz zaman sonra e, iş, şeye başladılar, hazırlık çalışması yapmaya başladılar. Şimdi tabii daha hızlandılar. Ee, i̇lk önce ilk tünelde yani ilk şirketin Komünko'nun açtığı tüneldi bu. Yani plan proje çünkü hiç değişmedi. Komünko 100 metre açmıştı. İkinci şirket 200 metre daha ilave etmişti. Ondan ruhsatlar iptal edildi, çekildiler. Şimdi de işte bunlar aynı tünele devam ediyorlar. Aynı tünel, aynı proje çünkü değişen hiçbir evet. şey yok. Evet. Bunlar şu anda zaten bu tünellerin ağızları Hatila Milli Parkı'na taraftır. Rezerv şehrin üstündedir esasında. Hı. Ve dolayısıyla Hatila Milli Parkı 2. Galerinin de ağzını açtılar. Şu anda ona da başladılar. O ikinci galerinin az şeyini açar açmaz oradaki pasayı ki yüzde yüz eğimli bir alandır, Hı. doğal yaşlı ormandır. Ee, daha önceki orman bölge müdürü orada asla depolama sahası veya pasa dökümü bir şey olamayacağını rapor etmişti. Raporunu dört kez geri çevirdiler. Raporu değiştiremeyince müdürü değiştirmişlerdi. Hmm. En son getirdikleri müdür de kamu yararı vardır diye yazdı iki satırlık bir şey bir gerekçesi yok. Bilimsel gerekçesi olmadığı için kamu yararına çevirdi raporu verdi ve işte zaten yani gereğini de yaptılar. Yani kurumlarda da böyle değişiklikler yaparak gereğini yaptılar. Doğru evet. Yani bu, bu çok açık net yaşadığımız olay hı hı. E, Dolayısıyla o müdürün de yani o bilim insanların da dediği gibi Oraya aşağı o pasanın asla dökülemeyeceğini söylemişler O pasayı bütün e, çıkarttıkları pasayı oraya aşağı döküyorlar Atık Biz, yani bunlar değil atık, mi? Atık atık atık İşte evet. makine yağlarını öylece döküyorlar e, İşte patlatmalardan kullandıkları kimyasallar vesaire İşte neyse yani şu anda maden değil tabi bunlar Ama yani ilk aşamada bile eee sözde chatlerinde daha temiz, daha dikkat işte o hiçbirinin olmayacağını yazıyorlar Hı -hı. ama ne denetleyen var, ne bakan var. Köylümüz haber verdi. Daha doğrusu orada Katila'da alı, arı zehiri yatırımı yapan bir köylümüz var. Evet. Arı zehiri üretecek. Hatila'da şu anda Maçayla arıcılığın yatırımı var. Köylü büyük bir kooperatif kurdu. Zaten yüzlerce orada arı kolonisi var. O vadiye yukarıya doğru da bir sürü arıcılık yapan vatandaşımız var. Bir tanesi de AK Parti eski il başkanıdır. Onun hmm. da aynı şeyde arıları var. O da şiddetle zaten burada madenciliğe karşıdır. Hmm. Ama o haber verdi. Dere dedi bir anda kirlendi. İnanılmaz yani çamur farklı bir şey Çamur çok o kadar zaman zaman hani çok büyük yağışlarda şiddetli yağışlarda Rusubat gelir dere bir miktar şeye. çamur olur ama başka bir şey dedi Hem kokusu hmm. değişti hem e, şeyi farklı çok farklı bir şey geliyor dedi Ondan sonra bir sabah erkenden kalkıp beraber bir gazeteci arkadaşla beraber gittik Kendisiyle beraber gittik e, Hakikaten çok farklı bir şey e, e, şekildeydi dere Sonra işte vadinin karşısından görüyoruz ve gece yarısına kadar patlatma yapıyorlar. Evlerimiz yerinden oynuyor dedi. Hmm. Halbuki chatlerinde işte hiç kimse hiçbir şey du duyulmayacaktı, hiçbir şey rahatsız edilmeyecekti. Evet. Chatlerinde, uyduruk chatlerinde öyle şeyler yazmışlar. Evet, şimdi bunlar bu tarzında, içme sularına he. filan karıştı herhalde bu kirli atıklar e şu aynı Şu o derenin suyunu... E, Şimdi iki tane yan yana dere var, itliyet deresi diyoruz. O var, yani onun iki derenin birleştiği yer var. Oradan da çekimler yaptık. Biri pırıl pırıl eğilip su içiyorsunuz. Aynı anda diğeri tamamen farklı bir şekilde akıyor. Yani, yani doğal, normal... doğal sebeplerle bulanmış olamaz demek. Yok, ki mümkün değil. Aynı anda ikisini birleştik, birleşim yerinden gidip tırmandık, çektik. Birleşim yerinden biri pırıl pırıl eğildik, su içtik. Hı hı. Diğeri de tamamen zehirli akıyor. Evet. Zehir derken galiba yani, bir numune alıp gönderdiniz de o tahlillerin sonucu geldi mi? Yani şöyle burada bir laboratuvar şey yapıldı ama orada da bir aletleri bozulmuş. Şu anda bir sonuç alamadık. Esasında bir başka yere belki yollamak gerekiyor. Biz aynı zamanda kurumlara başvurduk. Yani o derenin o şeyini görünce çekimleri yapınca CD'leri ekledik, resimleri ekledik. Ee, karşı taraftan e, tünelin e, görüntülerini ekledik. Zaten farklı bir yönden gelip e, tünelden döktükleri pasayı da çekmiştik daha önce. Evet. Ee, orman yollarından giderek, bizi bırakmıyorlar ama başka yollardan giderek, bütün o resimleri ekleyerek e, DSY'ye, e, Milli Parklara, Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Çevre İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Dedik ki bunlar e, buraya aşağı pasa döküyorlar. Dökeme, yani dökmemeleri gerekiyor. E, şu anda Hatila'daki e, bir dereyi kirlettiler ve bu aşağıya doğru ana dereyle de birleşiyor zaten. Hatila Milli Parkı'nın deresiyle de birleşiyor. E, bir oradaki işte hayvan, orada yaşayan insanlar var. E, tarım Hı -hı. yapan insanlar var, arıcılık yapan insanlar var. E, bunu hem arılar bu sudan içecek hem işte e, oradaki diğer hayvancılık yapan insanların hayvanlarına içirdikleri su Yeraltı suları da kirlenmiş. Geçen zaten tekrar köylüler geldiler. Evlerimizde kullandığımız sular da kirlendi hı hı, dediler. Hı, evet. Yani bütün alanı, bütün şeyi etkileyen şeyler. Ama ne yazık ki orman bölgenin verdiği cevapta geçen en ilk o cevap verdi. Diğerlerinden henüz cevap alamadık. Alanlarında çalışıyor dediler. Hı hı. Evet. Tabii Alanlarında sizden, çalışıyor ama vadinin vadenin 2-3 kilometre aşağısındaki şeye kadar kirletiyorlar Evet bu arada sizin o madencilik faaliyetinin yapıldığı yere çıkmanız hala yasak herhalde değil mi yasak yasak evet. Biz başka yollardan gidiyoruz en son farklı bir yoldan gitmiştik bu en son bir gün daha gittik bu sefer oraya güvenlikçi ve köpekler koymuşlardı. <gülüyor> köpekler ve güvenlikçilerle muhaden, karşıladılar. Madene ulaşan bütün yolları kapatıyorlar. kapatıyorlar bütün yolları evet. kapamaya çalışıyorlar. Ee, öyle bir şansları yok. Yani ne kadar kapasalar da kirlilikleri ortada. Bu tabii ilk fark edilen yani daha şey olarak görülen bir şey. Daha sonra da bir iki gün önce de bu sefer Kuzey Galeride yani ilk açtıkları galeride esas madene giden Galeri'den altındaki kuvaplar deriz biz kuvap demek işte yayla gibi bir hı hı. şey orada hayvancılık yapılıyor yaklaşık e, orada yüz büyük baş hayvan var bildiğimiz hı. birkaç kişinin e, ondan bir tanesi direkt o tünelin altında ve oradan e, bir e, deşaz ediyorlar bir kirli bir şeyde hmm. su yine de şarj ediyorlar evet. e, ve oradaki bütün işte o vatandaş haber verdi ineklerim hastalandı dedi 11 tane hayvan hastalandı biz işte jandarmaya haber vermesini istedik e, jandarmaya haber verdi tarımdan ve çevre e, sağlıktan gitmişler ama sadece musluktan su almışlar işte yukarıdan gelen kaynağından hmm. oradan su almamışlar hmm. numune almamışlar yani resmi tespit olsun istedik ama e, işte şu anda da akşamda bir açıklama yapmıştık tarım e, müdürü daha hmm. sonuçlar gelmeden ya işte hayvanlar iyiydi gözleri iyiydi halbuki biz gittiğimizde hayvanlar ishaldi hmm. çekim yaparken de e, ishaldi evet. hatta vatandaşın oradaki durduğu evinde e, ben işte gazetecilerle çıktık üzüm falan almıştık üzümü yıkayım dedim musluktan o hmm. arada Fikret Bey yukarıdaydı bir musluğu açtım elim battı, üzümler battı, berbat bir su akıyor. Orada da bidonlarla su var. Allah Allah niye su getirmiş ki buraya dedik. Meğersem o su kirlendiği için mecburen bidonlarla başka bir kaynaktan su getirmiş. olunmayan bir durumdur değil mi? Evet De, kesinlikle. Yani zaten. Bu evet. Bu denli Kirlenmiş evet. evet. evet. <gülüyor> yani şu anda yeraltı suları da kirli. Yani onların daha daha işin başlangıcı yani bu Hı -hı. sadece tünel açma çalışması burada henüz maden çalışması olmadığı Başlamadı halde daha, evet. bu kadar kirli çalışan bir şirketi düşün yani Zaten madenciliğin doğası gereği yani bizim her yerimiz yeraltı suyu üstü orman altı su zaten o raporda çok fazla su, yeraltı suyu olmadığını da söylemişler düşünebiliyor musunuz? Evet, yani evet. her şeyi ters çevirmişlerdi bu en son e, şey yapabilir kişiler. Dünyayı tersine çevirmişlerdi maalesef ama gerçekler tersine dönmüyor ne yaparsanız yapın. Gerçekler, acı gerçeklerle biz yüz yüze kalıyoruz. İşin en kötü tarafı da e, en son e, birkaç gün önce CHP milletvekilimiz meclise bir önerge vardı. Yani yeniden e, bir komisyon oluşturulması, Cerat Tepe'nin incelenmesi diye meclis araştırma komisyonu kurulması diye bir önerge verdi. Biz de açtık televizyonlarımızı, işte önergeyi dinlettik. CHP milletvekili anlattı, işte danıştay kararını saymadığını söyledi, yırttı falan. Onun peşine MHP'den bir Samsung milletvekili, grup başkan vekili konuştu. İşte CHP'deki sorunları bildiklerini, hani hakikaten komisyon kurulması gerektiğini, işte madenciliğin orada doğru olmadığını, işte HDP milletvekili de konuştu. Hepsi desteklediler. En son AK Parti AKP milletvekilimize sıra geldi. Şoka girdik. İnanın şoka girdik. Hmm. Artvin barajlar ve madenler kenti olacaktı. Dedi. Evet. Barajlara alıştılar. Bakın barajların faydalı bir şey olduğunu söylemiyor. Alıştılar diyor. Uh -huh. Madenlere de alışmak zorundalar diyor. Evet. Yani... Bunlar bu... çok şaşırtıcı değil aslında. Evet. Çevre bakanımız bakın. mikser sesini duyunca <gülüyor> e, çok mutlu olduğunu açıklayan çevre bakanımız oldu. E, yani öyle bir yer ki ben şimdi Pelin Cengiz de gördü orayı biraz önce konuştuk. Ben defalarca gittim Cered Tepe, birlikte de gitmiştik oraya. Hı -hı. E, öyle yani normal Karadeniz gibi de değil. Gerçekten büyülü bir atmosferi var. E, evet. Bugün bir Batın elinde olsa bırakın böyle bir madenciliği zaten bir, bir park. E, statüsünde olan bir yerin aynı Kesinlikle. ekolojinin devamı. Bırakın böyle bir madencilik sahasını yapmayı buraya nasıl ekoturizm yapsak nasıl sürdürülebilir bir evet. şekilde burayı kullan, kullansak e, bunların yolları aranır ve öyle bir şey yapılsa hem orası korunur hem de ülke ekonomisine çok çok daha fazla e, katkısı olur. Sizler de zaten orada yaşadığınız için bu kıymeti bildiğiniz için yıllardır e, evet. mücadele ediyorsunuz. Biz de gelip kendi gözümüzle gördüğümüz için bilim insanlarını dinlediğimiz ve buna inandığımız için de, biz de e, yıllardır yazıp söylemeye e, devam ediyoruz Evet e, şimdi evet. tekrar bu süreci takip edeceğiz nereye kadar gidecek biz de bilmiyoruz Hı. ama e, yani hemen bize uzakta e, hemen oranın kadar... altında Kafkasör'de bir otel var Bursalı Hı. iş adamlarımız Hı. tarafından Yapıldı yani bir işte tek binalar yapmıştı evet. bakın orada sadece orada onlar da dava açtılar bu maden için Sadece evet. orada ufacık bir işletmede 22 tane personel çalışıyor. Hı hı. İstihdam deniyorsa işte istihdam. istihdam. Doğru turizmle doğru istihdam. Doğru, doğru evet. yatırımla doğru istihdam. E arıcılıkta bir sürü insan çalışıyor hı hı. ve faydalı istihdam. Doğru. E şu anda yani o arılar o sulardan içtiği zaman, o tozla etkilendiği zaman o arının balın kalitesi dünyanın belki en kıymetli ballarından biri üretiliyor. Doğru, orada. evet. Evet. Ee, ve bir sürü hakikaten e, hem bitki hem aromatik bitki var. Ne yazık ki e, yapılabilecek bir sürü şey var ama biz bir türlü bu bata, şeyden kısır döngüden evet. çıkıp da Çok. faydalı şeylere e, yani yöneliyor insanlar. Hakikaten yatırımlar da yapıyorlar ama ne yazık ki bunun kaosundan kurtulamıyoruz. Tabii evet. hem ülke için, hem buradaki insanlar için, hem gelecek nesiller için inanılmaz faydalı şeyler yapma şansınız var. Evet. Peki Fakat çok ya yani hem biz ülkemiz açısından da bir çok önemli bir değer biraz önce de ifade ettiğiniz gibi. Evet, Ama evet, ne yazık evet. ki biz bu değeri birisinin kar hırsı yüzünden yani 8-10 sene belki birazcık Hı. daha fazla ondan sonra ne olacak? Doğru, evet. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yeşilart Derneği Başkanı Nurneşe Karanı ağırladık. Cerrah Tepe'deki son gelişmeleri aktardı bize. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler evet, için teşekkür, Neşe teşekkür, Hanım. Ee, yine evet. bizim Her de takipimizde olacak tabii. Ee, ileri tabii ki de yine de olacaksınızdır. Destekleriniz için Ars'indeki bütün canlılar adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sadece ediyoruz. Sadece 25 bin insan adına değil bu mücadele. Gerçekten orada yaşayan bütün canlıların sesi olmamız lazım, nefesi olmamız lazım. Evet. Ee, yoksa hep birlikte yok olacağız. Doğru. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim, olun. Evet bu hafta da ekonomi ekolojiyi kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşünceye dek. Mutlu kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak